Bak İrade nedir? İstek. Bir de Allah'ın iradesi var. Bizim iradelerimiz mahdut. Ucu, sonu, evveli ahir var. Allah'ın iradesinin sonu, evveli yok. O irade etti mi fe irade şey'en en yekûle lehûkûn fe Allah bir şey miradetti mi, iradetti mi? O olur. O olur, olur, olur, olur. Biz irademiz, arzumuz ya elimizi geçer ya geçmez insanları. fe şey'en en yekûle lehûkûn fe Allah bir şey miradetti ve kütle kütler o şey zahir olur. Zuhura gelir Meydana gelir yani. Ama kulların istekleri ya olur ya olmaz. Kulların isteklerinin yerine gelmesi için Allah'ın iradesi olması Bu da Allahü Teala'nın varlığına bir delildir. Eğer Allah'ın iradesi olmasaydı akıllılar en yüksek tabakaya çıkacaklar. Akılları kıt olanlar sürecekler bir yerlerde. Öyle olmuyor. Bakıyorsun yüksek tabakaya bir akıllı adam çıkmış. Akıllı adam on para daha para, para bulamıyor. Ortada burada aşağı yukarı açlıklar kıvranıyor ortaya. Demek ki bir kuvvet var ki o irade ettiği vakit de irade yerine geliyor işte yerine geliyor.